Hocam, e, bu İslam fıkhında bir zaruret meselesi var. Bugün onu konuşalım diye düşünüyorum. Hani e, sık sık gündeme geliyor zaruret sebebiyle işte şu fetva, bu fetva tarzında, farklı hayatın farklı alanlarında hep zaruret gerekçesi devreye giriyor. E, i̇şte orada ez zaruret tübihül mahsurat yani zaruretler mahzurları e, mübah hale getirir e, hükmüne de atıfta bulunuluyor e, Bu konu zaman zaman e, istismara da konu olabiliyor Bazı ahkamın e, işte devre dışı kalması kalmaması meselesinde Bunun çerçevesinin konuşulması lazım Zaruretler nerede e, mahsurları ortadan kaldırır da e, o işi yapılabilir hale getirir getirmez e, bunları konuşalım istiyorum e, isterseniz şuradan başlayalım bu zaruret fıkı nasıl ortaya çıktı e, oradan başlayarak yolumuza devam edelim diye düşünüyorum Bismillahirrahmanirrahim önce e, şunu Böyle bir zeminimizi oturtalım ki konumuz iyi anlaşılsın. Şeriatımız insanı e, çelikten, plastikten bir mahluk görmüyor. Etten evet. kemikten görüyor. Evet. Öyle yaratmış allah Teala. Amin. Yani biz bir buzdolabı alıyoruz. Bu buzdolabı esnemez. Bu evet. odaya sığarsa buraya koyarız. Sığmazsa öbür tarafa koyarız. Biraz kesip buzdolabının yarısını koyamazsın. Çünkü profilden yapılmış bir nesne. Tabi. İnsan öyle değil ama etten kemikten beyni var kalbiyle yaşıyor duygusallık boyutu var takatı var takati evet. var. bu birinci ilki bunu unutmuyoruz yani dinimiz insanı etten kemikten zafiyetleri olan katlanma gücü sınırlı olan bir mahluk olarak görüyor din ise insanın bu zafiyeti yanında din ise arşa kadar yükselmiş büyük bir merhaleyi e, aşmasını istiyor insandan Yani Zayıf bir insandan Adeta sınırsız bir e, iman, Sınırsız bir ibadet heyecanı isteniyor. Evet. Yani yüz bin rekat Namaz yeter olgunlaşmak için Emeklilik birimin doldu Cennete girebilirsin denmiyor mesela Böyle bir şey yok evet. Namaz 950 sene yaşasa Nuh Aleyhisselam gibi insan namaz kılacak hep oruç evet. tutacak hep ama oruç ve namaz takat istiyor evet. Ayakta duramıyorsun savura kalkamıyorsun Olabiliyor evet. e, Cihat emrediyor e, Cihat bir ağır mükellefiyet Bu mükellefiyetin beden takatı Mal takatı Beyin fonksiyonlarında güçlülük istiyor Dolayısıyla Din mükemmel ibadetler e, Manzumesinin adı evet. Şeriatımız böyle bir şeriat ee, İnsan e, zayıf bir mahluk Kur'an-ı Kerim hatta Kur'an-ı Kerim zayıf diyor insan için zaten evet. Yani bir de bir ömür sınırı var Kapasite sınırı var Kas kapasitesi var evet. Beyin kapasitesi var Yani bazı meseleleri hayal etmek bile Bazı insanlar için zor olabiliyor Evet e, Bu iki şeyin e, Yani mükemmel O da öğretiyor değil mi? Yani Gücümüzün yetmeyeceğini bize Yükleme bize ya Rabbi evet. Önce gümmetlerdeki ağır yükleri bize verme evet. ya Rabbi gibi. Şimdi Bu zayıf insanla Mükemmel şeriatın Emirleri ve yasakları Arasında Ortada ruhsatlar diye bir birim Oluşuyor evet. Ruhsatlar diyor Ruhsat nedir allah Teala'nın Mesela yasaklarına karşı müsamaha gösterilmesi bir miktar, evet. emirlerinin dozajının bir miktar azaltılması, namazı ayakta kılma, sen oturarak kılabilirsin. En, evet. en kolay örnek, en yaygın örnek. Menüsküsün mü var? Sen dizini bükemeyeceğin belli bir şey. Sen sandalyede kıl. Evet. Ayağını uzatarak kıl gibi. Bir ruhsat, yani ortada ruhsatlar ruhsat, alanı var. Ruhsatlar alanı var. İnsanın zafiyetiyle. Cihatın şey, büyüklüğü arasında e, Dengeyi kuran Ruhsatlar bölümü var Evet. Bu cihatta da var Mesela Kur'an'ımız ne buyuruyor Amalar topallar için Bu cihat vazifesi yok diyor evet. Neden? Hani silahlı cihat Şimdiki ifadeyle askerlik Diyelim evet. Yok niye yok Topallar e, ayaak aksiyen birisi fizik, için, yani, var. fizik fiziki problem Fizik fizik var. Amada çok daha büyük bir evet. problem var. Yani ordunun başına dert o en azından eğer evet. böyle bir görev ondan illa istenecek olsa bile. Dolayısıyla ortada bir ruhsatlar bölgesi var. O zaman siz ruhsatlarla zaruretleri ha, Şimdi ona getireceğim. Ona getireceğim. Evet. Yani ruhsat varsa eğer tıpkı bir araba ruhsatı gibi, ehliyet ruhsatı gibi bunun da Kullanılma kılavuzu olması lazım. Evet. Mesela e şimdi ne? şöyle çok canlı yaygın bir örnek. Allah alkolü haram ediyor. Sıfır haram alkolün. Yani sıfır düzeyinde haram. Evet. Hiç yani böyle esnemeyen bir haramı allah Teala'nın. Yani kereyi görüyoruz size filan buyurmuyor. Yasak diyor. Şeytan pisliği bundan uzak durun buyuruyor. Evet. E, i̇nsan zayıf, alkolsüz. Hastanede tedavi sağlayamıyor henüz. Mesela diyor. mesela mesela evet. tedavi sağlayamıyor veya da işte mesela filanca e, boya'yı silemiyorsun alkolle temizlenebiliyor. Evet. Çözücü bir nesne bu. Şimdi bu alkol zaruret haline geldi. Bir noktada ruhsat istiyorum ben şeriattan. Evet. Tamam alkole iman ettim yasak. Evet. Ama izin ver bunu biraz kullanayım diyorum. Bu ruhsat bölge, ruhsat istiyorum yani belediyeye gidip inşaat ruhsat istiyoruz ya. Evet. Bu da fizibilite yapıyor, senin buraya beş kat veririm... şöyle böyle diyor ya. Şeriatımızdan ruhsat istiyoruz yani bu alkol'e bana izin ver. Evet. Ben orucu tutamıyorum diyorum, ruhsat ver bana diyorum. O zaman şeriat zaruret dosyasını açayım diyor. Evet. Zaruret bu işte hocam, evet. zarureti bir yere getirmeye çalışıyoruz. Zaruret dosyasını açıyor. Bu zaruret dosyası zamanla, kişiyle, istenen ruhsatla alakalı bir konu Ne istiyor bu insan? Mesela insan öldürmeye ruhsat istiyor, olmaz böyle bir şey evet. Sen insan öldürmeye niye ruhsat istiyorsun? Ha devletsin, Allah canı mukaddes duymuş, cana dokunmayacaksın diyor İslam devleti diyor ki bu birisini öldürdü diyor ...öldürmeye ruhsat çıktı buna... Evet. ...yani zarur, katilin... ...toplumda yaşaması toplum için... ...bir riskse... ...bu bir zaruret dosyası oluyor... Evet. ...hastayım ben diyor... ...hasta olduğum için hacca gidemiyorum... ...gitsem Arafat'tan geri dönemem diyor... ...vekil gönder diyor... Evet. ...ruhsat veriyor... ...yani benim zaruretim ne o... ...solunum sorunu yaşıyorum... ...doktor bana diyor ki... ...artı 20'yi geçen iklimde sen yaşayamazsın... ...sıcaklık olarak diyor... Evet. ...tamam benim için... Bir zaruret oluştu Zaruret ruhsatı Kullanmaya yönelik Protokolün adı evet. Gerekçenin adı Bu zaruret A Müslümanı ile B Müslümanına göre değişir Evet Salı günü ile çarşamba gününe değişir Dün ruhsattı, bugün ruhsat değildir En yaygın örneğiyle Mesela e, Faiz Yüzde evet. yüz haram Evet. Hiç davizi yok şeriatın bu konuda Esnemesi yok faiz haram Fakat Müslüman Benim faizden Faiz olan bir işlemde Ruhsat kullanmak istiyorum diyor Neden ruhsat kullanmak istiyorsun Zaruretini göster diyor. Evet. Zaruretim ne benim Benim evim yok evet. Evim yok Veya da iş yerimi büyütmem lazım Evim yok sözü A B C D Bütün farklı kişilere göre değişir. Ne demek evin yok senin? Ya ben mesela Karamürsel'de evim var İzmit'te, İstanbul'da yok. Dolayısıyla Etok'in evlerine girmek istiyorum bankadan kredi çekerek. Evet. Yani ne demek evin yok senin? Yani İstanbul'da ev olması şart mı bütün insanlar için? Bu bir zaruret değil. Yani değil. orada şöyle bir şey ortaya çıkıyor hocam. Yani birisi için zaruret olanın bir başkası için Evet. Zaruret olmaması Şu durum için zaruret olanın bu durum için Zaruret olmaması Burada problem sizin de söylediğiniz gibi Yani zaruret olmadığı halde Zaruretten istifade etme Suistimal Zaruretlerin suistimali, suistimali değil Başlık istimali. açmaması başlık Yani Tabii. sanki biraz da Yani o alanda daha çok e, Olay meydana geldiği gibi bir durum var E şimdi şeytan bizi nereden yakalamaya çalışıyor genelde Evet Nerede şeriat Hafif bir kapı açacaksa bir yerde Sen buradan gir diyor Çünkü direkt kimse cinayet işlemiyor Sinirlenince insanlar cinayet işliyorlar e Kimse zevk için Kavga etmiyor sinirlendiğimde Kavga ettim diyor evet. e Kimse durup dururken ben Alkol alayım demiyor işte şöyle oldu da Aldım diyor yani şeriatımızın ...ruhsat verebileceğini ya da suistimal edilebilecek bir durum olduğunu gördüğü zaman şeytan sıkıştırıyor. Evet. Buradan gidiyor. Mesela bunun en cazip örneği ev konusudur. Şimdi iki insan düşünelim üstadım. Ee, la kadder Allah başımıza gelmesin. Allah kardeşlerimize de huzur ve afiyet versin. Suriye'de bir olay var. Evet. Buradaki Halep'teki bir Müslüman baktığı burada can güvenliği kalmadı. İşte topladığı 300 bin dolar parası vardı. Aldı onu, arabasına doldu, kaçtı, geldi, İstanbul'a girdi. Evet. Şimdi İstanbul'da 10 sene önce arayan birisi kiralık ev bulabiliyordu. Evet. Şimdi adam geldi, e, cebinde parası var, e, bu kiralık ev tutacak. Ama bu Suriyeli göçmen kiramızı ödemez diye kimse kira vermiyor. Beş çocuk hanımı ve adam kaldar ortada. Evet. Üç gün dört gün devlet onları misafir etti. Üç Müslüman misafir etti. Bitti. Kapı bitti. Şimdi bu Müslümanın ev alması lazım. Üçü bin dolar da yetmiyor. Evet. Ee, bir banka buna iki bin lira e, faizle kredi veriyor diyelim. Bu bir faiz işlemi. Evet. Şimdi beş çocuğuyla kış günü İstanbul'da e, bir parkta yatmak zorunda olan Suriyeli bir muhacirin. ...birisinin kefaretiyle gidip... ...çünkü öyle bir kimse zaten kredi vermez... ...gidip bir bankadan kredi alması pozisyonunu düşünelim... ...bir de bir Müslüman... ...bizim çocuklar evlenince ileride daire sorunu yaşarız... Şinden tokiden bir daire alalım diye düşünüyor... ...o da gidip kredi alıyor... Evet. İkisine de sorduğunda... ...zaruret sıkıştık diyor... ...niye sıkıştın... ...12 yaşında çocuğu 22 yaşında evlenecek 10 sene sonra daire sorunu var ortada. Evet. Sanal bir zorunluluk oluşturmuş. Evet. Zarureti sanallaştırmış. Rüyalarını göre göre abartmış gözünde. Gece evsiz mesela o da sokakta yattığını, torunlarının e, hastaneden, doğumdan gelemediğini hayal etmeye başladı. Yani cami namazda bile artık evim yok diye tespih yapmaya başladık. Sanal bir korku üretmiş. Evet. Sanal bir korku üretmiş. Öbür Suriye'den gelen muhacir Müslüman da fiilen Ortada kalmış, Parta kalmış, İstanbul'da kar başlamış gibi yani. Şu anda öyle bir durumda Ergen evet. Hamdi'nin müminler kapılarını açmışlar. Muhteşem bir ensarlık örneği de olmuş Rabbimize hamdolsun. Ama bu iki sahneyi karşılaştırdığımızda gülünç denecek bir boyuta geliyor bu. Evet. Bakıyoruz ki Müslümanlar olarak büyük bir suistimal yapıyoruz. Sanal korkular üretiyoruz. Bu sanal korkuları zaruret olarak diye isimlendiriyoruz. Bunu hep faizden örnek verdik. Mesela ee, kurtaj konusunda zaruret evet, örneği böyle yapalım. Böyle birkaç alanı konuşalım ha, hocam. Hayatın her alanında hayatın, var mı? Evet, farklı alanların. Çünkü biraz da insanlar ben faizli işlemi yapmıyorum. Evet. Dolayısıyla bu zaruret konusu benim dışımda bir konu gibi bakabilirler yani. Dokunan insanın nerelerine dokunuyor? Şimdi evet. mesela çok yaygın bize soru olarak gelen evet, evet. E, mesela belki yüz sorudan ikisi üçü hemen hemen evet. Kürtaj yapıp çocuğu aldırma konusu. Evet. Ne zaruret var diyor. Zaruret ne? Şimdi bakıyorsunuz diyor ki çocuk diyor özürlü yaratılmış diyor. İşte yani parmakları yok diyor. O, ana rahmindeyken. Ana rahmindeyken. Ana rahmindeyken. Parmak, görüntülüyorlar. Görüntülüyorlar. ...işte şu şu şu şu biz sayıyor ki ya bu saate kadar niye bekledin? Çabuk aldırsana demeni bekliyor. Evet. Zaruret var ortada diyor. Evet. Halbuki burada şeriatımız anne sağlığını zaruret olarak görüyor, çocuğu zaruret olarak görmüyor. Evet. O çocuk üzerinden cana müdahale edemezsin diyor. Allah onu nasıl yarattıysa öyle gelecek anne karnından çıkacak. Ama doktor derse ki. ...anne sağlığını tehlikeye gülüyor... ...bu anne bir daha solunum sorunu olmadan yaşayamaz... Evet. ...annenin ciğerlerine zarar verecek bu... ...gibi... Evet. ...doktor... ...anneye şeriat o zaman diyor ki... ...evet anne devreye girdi... ...hazır can devreye girdiği için... ...ruhsat kullan diyor... Evet. Ru Buradaki zorunlu mesela anne diyor ki ben iki çocuğum var zaten diyor çok yoruldum onları büyütürken eşim yardım etmedi kaynanamda gelip yardım etmedi tek büyüttüm nedeninde işte şöyle oldu yıprandım üçüncü çocuğu aldırmam lazım diyor hmm. e peki niye aldırmak istiyorsun Allah can aldırmaya müsaade etmiyor. ...ama zaruretin var benim diyor... ...ne zaruretin var diyor... ...e kaynanan bile yardım etmemişti bana... ...çok bunaldım o çocuklar ...e bunalmadan çocuk büyütülmüyor ki zaten... ...burada zaruret değil keyfiyat var... Evet. ...keyif sorunum yok... ...yani ben keyfimi istediğim gibi yaşayamıyorum... ...mesela hiç unutmuyorum... ...çok duygusal bir sahneydi benim için... ...bu sahneyi bana kadın tarif etti... ...ben çıldırdım hocam dedi... ...nasıl çıldırdınız dedim... ...bu iki çocuğun büyüğüne kadar... ...zevkle bir tatile bile gidemedim ben dedim... <gülüyor> <gülüyor> ...zaruret şimdi... ...gülecek misiniz ağlayacak mısınız... ...ben de dedim ki... ...anne zevklerini cennete ertelemiş bir kadının adı değil midir... Ya. ...yani anne dediğin zevklerini cennete erteleyici, ...tatili cennette yapmaya... ...razı olduğun için annesin sen zaten... ...yani bu... ...hangi... ...ama işte anneliği öyle anlamaz... ...işte bu ama zaruret var nasıl olsa diyor yani ...sıkıştırdın mı zaruret? Ben diyor bu çocukları büyütene kadar tatil bile yapamamıştım diyor. Büyütene kadar dediği biri 5 yaşında, biri dört yaşında zaten. Yani beş senedir tatile gidememiş. Evet. Gibi düşünün. Burada su istimalinin de ötesinde yani basit bir su istimali var. Su istimali gene hiç olmasın, kılıfına uydurmak diyelim. Evet. Öyle bir şey olsa ona da bir mana vereceğiz belki. Öyle de değil. Mesela bu kürtağa Zaruret olarak getiriliyor Yanlış başka bir örnek Mesela Ramazan-ı Şerif'te Oruç tutmaya karşı zaruret Şeriatımızın en hassas Zaruret örneklerindendir Mesela astım hastası evet. Mesela verem Allah muhafaza buyursun Tüberküloz verem tedavisi gören bir Müslüman Mesela Kemi gerimesi hastalığı yaşayan bir Müslüman Hiçbir sıkıntısı yok Yani dahiliye doktoru Bu raporları getirdi mi Herhangi bir müftü ona oruç tutma diye izin verecek Evet Peki şimdi gelelim lisede imtihanı olan Genç bir talebenin e, İmtihanları zaruret mi? Hı, üniversite sınavına girecek çocuk. Üniversite ol. sınavına girecek evet. Zaruret mi? Üniversite sınavına Kaçta girecek bu çocuk? Sabah dokuzda Evet İmsak kaçta? Gece beşte evet. Bilemedin dörtte diyelim evet. e, Zaten dört saat yemek yemiyor ki Bu çocuk madem ki böyle bir ...imtihana girecek, gece dörtte... ...çok güzel bir tatlı yedir, baklava yedir... ...şekeri yüksek alsın... ...ona kadar idare etsin bunu... ...zaten heyecandan çocuk bir şey yemeyecekti imtihanda... ...yani burada üniversite imtihanı var... ...lisede imtihanı var diye... ...zarureti kullanamayız ki biz... ...nasıl zarureti kullanacağız... ...bu... ...şeriatımızı... ...hiç sıkışmadan... ...hiç imtihan şartlarına girmeden... Yaşama arzumuzdan kaynaklanıyor. Keyifli bir imtihan olur mu ya? Mesela öğrenci imtihana giriyor Nasıl diyeyim? Çok keyifliydi, süper birim, zevk aldık. İmtihanın için değildin ki. İmtihan terlemenin adıdır. <gülüyor> Tabii. Yani kulluk yapıyoruz. Mihnet çekecek. E Rabbimizden yani. cennet istiyoruz. Evet. E elbette terletecek Allah bizi. Ama çok da böyle stresten boğulacak halde olmamızı da istemiyor. Mendille silecek bir terimiz olsun istiyor. <gülüyor> Ama hiç terlemeden keyifimiz yerinde, muhabbet yerinde bir din. E bunu biz zaruret diye kılıflandıramayız. Mesela bu zaruret e, ne evet. değildir nedir örneklerinden devam ediyoruz. Şimdi mesela Hacı Efendi'nin e, hacca gidenler inşallah bütün kardeşlerimizi bizi dinleyenlere müessir olur. Amin. E, hmm. Haçta parfüm kullanılmaz. Kokulu sabun kullanılmaz. Evet. Tüye müdahale edilmez. Mesela tıraş yapılmaz, bıyık, sakal hatta e, mesela ihramlı değilken, haçta değilken tıraş etmen gereken e, tüylenmeye bile dokunamıyorsun bu sefer. Zaten mesela diyelim ki e, koltuk altı tıraşı Peygamberin emrettiği aleyhissalatü vesselam Sünnetlerden bir, İhramdayken ona da dokunamıyorsun evet. Böyle bir pozisyon var Şimdi çok kaşınıyorum Onun için şöyle bir e, kremleneyim evet. Çok sıcakmış burası Tüylenme beni rahatsız etti Şöyle bir tıraş olayım Sakalım uzadı 4 gündür Allah Allah hadci niye geldin ki evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hac diyor zaten ya zaten hac senin sinir sistemini test etme ibadetiydi. Niye vakfeyi emrediyor allah Teala? Niye çamaşırını çıkarttırıyor sana? Evet. Yani hacıların genel mesela ruhsat ararkenki mazeretleri... ...çok kaşınıyorum ama diyor. E, evet. Kaşıncan tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> kaşıncan ama gıdıklanıp gıdıklanmadığını göreceğiz biz. Yani melekler kaşındığın halde gıdıklanıp gıdıklanmadığını görecekler. E, saçını başını yolarsan tüyünde... ...tüylerine müdahale etme... ...niye diyor Allah-u Teala... ...mesela... E, ...ya tüylerine müdahale etmeyeceksin... ...ya da şu kadar sadaka vereceksin dese kolaydı bu... ...özellikle... ...bedensel bir meşakkat istiyor... Evet. ...onun için... ...vekalet hacca... ...olur mu acaba diye... ...tereddüt edenler... ...Allah meşakkat istiyor... ...senin adına niye birisi başkası meşakkat çeksin ki diye... ...itiraz etmeye çalışmışlar... Evet. ...var vekalet ayrı bir konu tabi... ...mesela haçta... ...bu tip meşakkatler aranıyor... E ...bunlara ruhsat kılıfı verilmesi için... ...yok böyle bir ruhsat. Ha Şu bir isterseniz dipnot gibi koyalım Hı, bunu... Buyurun. ...ben gittim müftüye fetva verecek şahsa... ...öyle bir anlattım ki... ...müftü de baktı öleceğim ben... ...tabi tabi çabuk çabuk parfümlen filan dedi... ...haçta mesela. Evet. Yahut da doğumda... ...işte kürtaj meselesini veya herhangi bir örnekte... ...öyle bir anlattım ki... ...müftü çabuk aman burada ölme sakın... ...çabuk <gülüyor> <bugün> ne <gülüyor> yiyeceksen ye dedi mesela. Evet kim kimi aldatıyor ki yani ben kendi kendimi aldatmış olurum. Evet, yani müftünün yani burada fetva almak çok kolay. yetmiyor yani. E, efendimiz ne buyuruyor? Bir de kalbine soro fetvayı bakalım. Diyor. Kalbine evet. zor diyor. Şimdi burada kendi kendimize yani gözümüzü kapatınca gece gelmiş olur. Ben gözümü kapattığım zaman sanki gece orada olmam. da bir şey var hocam. Ya yani nasıl olsa bir fetva bulunur. Gibi bir beklenti oluşmuş durumda. Yani e, tabi bedava hocalık olunca bedavada Müslümanlık oluyor. Peki evet. o hocalar nasıl yapıyor bu işi hocam? Yani bu zaruret fetvalarını hocaların da biraz olmayacak yerde de genişletmesi gibi bir problem var herhalde Şimdi iki türlü bakılıyor bu meseleye. Birincisi. Yani hakikaten şöyle bir şey. Yani hakikaten yol var mı? Ee, Daha bazı hocalar zorlaştırıyorlar o yolları kapatıyorlar mı yoksa yol yok da birileri işte yine bu zamanın getirdiği bir takım zorlamalarla yol mu açıyorlar? Şimdi iki, iki çizginin ortasını istiyoruz biz. Birinci çizgimiz şimdi e, özellikle tasavuf menşeieli e, Müslümanların büyükleri. Kılı kırk yarma diye bir deyim var. Şu evet. anda pek kullanılmıyor. Yani kıldan daha hassas ölçüler, mikrobik rakamlar çıktı ya. Kılı kırk yarar tarzda bir fetva mantığı olanlar var. Hı, azimet. Yani, azimet dediğimiz en üst noktayı yakalıyor. Evet. Mesela diyelim ki belki yüzde beş bir e, ruhsat verilecek nokta var. Yüzde sıfır görüyor. Evet. Bu bir çizgi tarzı. Evet. İki böyle tasavvuf terbiyesi görmemiş. Hassas ulemaanın elinde yetişmemiş. Olanlar da çok yeni deyimle light La, bakıyorlar bu large işe. Ders diyorlar hocam. öyle mi yani? <gülüyor> Mentalapza tam olabilir. Lers, Fransızca böyle geniş alabildiği yani, geniş evet. Olur olur olur olur. Light mantığıyla. da var, evet. <gülüyor> e, bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Yani Allah'ın dinini sen nasıl pazarlayacaksın ki Din Allah'ın evet. Cennet Allah'ın Müslüman Allah'ın kulu sen nesin bu ara yerde evet. yani Allah'ın kulu Din Allah üzerinde tasarruf Yani bu Keyfe göre bir Hristiyanların papazlarının yaptığı gibi böyle Kiliseye yardım et ne yaparsan yap Türünden evet. olmaz bu Kesinlikle evet. olmaz ee, Tısavvuf erbabı Veyahut o menşeyle gelen Yani zühtü esas alarak çıkanlar aslında doğruyu yapıyorlar. Ebu Zer radıyallahu anh mantıklı evet. çalışıyorlar. Ama onların bu tutumu da bir noktadan sonra e, Müslüman'ı fetvasız bari işimi yapayım'a götürüyorsa hmm. o da yanlış. Yanlış derken zamanlama açısından yanlış. Yoksa şeriat ne kadar titizleşirsen o kadar sevap İyi. kazandıran bir şey. Evet. Ama toplum bazında düşündüğünde yerine oturmuyor bu sefer. Madem... Bu konuda fetva yok. Kafamdan ben yani iş yapayım. Nasıl olsa yok diyecek. Sormaktansa hiç mesela çocuk Biz. oynamaya babası izin vermeyecekse sormadan kaçıyor. Evet. Gibi yani mecbur bunun, bunun kaçakçılığı tehlikesi. Bunun nasıl mahzuru oluyor hocam? Yani sormadan dine iş yapma. E, Müslüman'ı dini sorulacak alanın dışına... Dışında görmeye itiyoruz fark hmm. etmeden bu sefer. Bu önemli bir şey ama. E, Tabii. Psikolojik olarak. Bu bir vivaip evet. ve aynı zamanda. Yani her şeyi Ebu Zeradiyallah'ın yani ruh, ruhsat arasa da dinden arasın değil mi? Yani dinin dairesinde kalsın zarar yok eğer yapsın. Evet. Şimdi şöyle diyelim Allah ondan razı olsun Ebu Zeradiyallah'ın mantığına göre Ömer de iyi bir adam değil. Ömer de gevşek adam. ...biz Ömer'i takvanın simgesi görüyoruz... Evet. ...Ömer'e bağırıp çağırdığı olmuş... ...yani gevşek yapıyorsun... ...bunu Hı. niye şöyle yaptın, bunu niye böyle yaptın... ...o nokta... ...Efendimizin ifadesiyle sen yalnız ölmeye... ...mahkum bir adamsın diyor Efendimiz Ebu evet. Zelen... Yani, yani, ...toplum halinde... ...sosyal, olmaz, sosyalleşmiyor... Ebu, e, Hı -hı. ...Rabbinin biricik kulu... Evet. ...cennetin biricik misafiri... ...ama... ...insanlığın ortalaması bulunduğunda... ...bir yer kalmıyor ona... Evet. ...ideal bir noktada o... Toplum 300 zaman ideal olmuyor. Ortalama oluyor toplum. Evet. de ortalama yaşıyor. Tıpkı ne gibi biliyor musun üstadım? Ezan okunuyor. Evet. İmam efendi camide namaz kıldıracak. Kimi iftida tekbirine yetişiyor. Kimi ikinci rekatı yetişiyor. Kimi üçüncü rekatı yetişiyor. <gülüyor> evet. Kimi selama zor yetişiyor. Kimi de ama yetişemiyor. Arkada bir cemaat yapıyor. Bir şehirde namaz budur üstad. Evet. Başka türlü olması mümkün mü? Yani bütün evet. şehri... Vakitte ilk sırada tek tekbirine bekleteceksen Bütün evet. şehri o zaman ezanı iki namaz, saat bekleyecek Kılınmaz o namaz kılınmaz. Kılın... <gülüyor> Kaderi nedir bu namazın evet. Ve din nasıl ortalama buluyor Rabbimize hamd olsun. Ne buyuruyor efendimiz ezanda camiye yetişemediğinizi Anlayınca koşuşturmayın sokakta buyuruyor. Hangi evet. rekatı yetişirseniz Kılın gerisini tamamlarsınız diyor İtidal bu işte hocam evet. Fıkıhta da böyle fetva vermek lazım Kürtaş haram oğlu haram Kürtaj'a tutan doktor gitti Kürtaj yaptıran kadın gitti Bu söz dini değil Evet, evet ideali bu evet. İdeali Ama kürtaj'ın farz olduğu yer oluyor evet. Değil caiz mi Farz olduğu yer olur Bu örneği umarım anlatabildim hocam yani tabii, Namazı tabii, iftida tek birinden nasıl başlıyoruz Bir ama kısmı da zor yetişiyor bu Farz olduğu yeri birazcık açın ha, hocam. Kürtaj örneği Çünkü açalım onu Neden, neden açalım <gülüyor> Çünkü kürtaj nedir ...ana rahmine müdahale edip çocuğu çıkarmaktır... ...doğum evet. vakti gelmeden... Evet. ...doğum vakti geliyorsa zaten Sezeryan diyoruz... ...o ayrı evet. bir konu... ...doğum vakti gelmeden ana rahmine müdahaleye kürtaj diyoruz biz... Evet. ...şeriat ne diyor... ...anne ölüm tehlikesiyle karşı karşıya... ...artık rengi attı, benzi attı... ...hemşire haber verdi... ...bu kadının durumu iyi değil dedi... ...geldi tansiyonu ölçtüler... ...hiç e, ne gerek olmadan çocuğu ölüm pahasına doğuza çıkarıyoruz yaşayan anneyi kurtarmak için. Evet. Burada farz oluyor. farz oluyor. Burada farz oluyor. Neden? Nabız düştü, anne gidiyor. Evet. E çocuk ileride doğacak 6 ay sonra diye biz anneyi ölüme terk edemiyoruz. Burada farz oluyor. Hayatın her yerinde bu örnek var. Mesela namaz örneği çok çok iyi anlamamız gereken bir örnek. Namazda öyle, orucumuzda öyle. Kimi mümin Ramazan günü itikafa çekilecek. Ramazan'da Allah'tan başkasıyla muhatap olmayacak Urma ile iftar edecek Bu bir düzey evet. Bu Ebubekir düzeyi Allah hepimize nasip etsin Amin. Kimimiz de iş yerinde devam edecek Ama akşam o iş yerindeki hatalardan dolayı istiğfar edecek evet. Kimimiz de hastalanacak Oruç tutamayacak Seferi olacak Oruç tutamayacak Ramazan'dan sonra kaza edecek evet. Bu kadar basit. Kimimiz temettü haccı yapacak Kimimiz kıran haccı yapacak Kimimiz Hı. de ifrat haccıyla Elhamdülillah deyip geri dönecek Kimimiz de haçta hata yaptığı için kurban cezası kesecek orada. Evet. Kimimiz de sadaka verecek kadar mesela saçını kaşırken 5-10 tüyü düşürdü. Orada kalkacak 10 riyal sadaka verecek. Bir 20-30 lira sadaka verecek. Haccı tam olsun diye. Din budur. Bunun evet. ortalaması dindir. Şimdi da haccı kıran yapacaksın. Başka türlü hac için masraf etmeye değmez dediğin zaman zulme dersin. Evet. Yanlış olur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveyle geldi yürüyerek geldi Arafat'tan hepimiz yürüyelim. Bu delikanlılar hakikaten böyle yapsınlar peygamber hatirasını tazelesinler. Evet. Ama genç ihtiyar ayırımı yapmadan herkes böyle haç yapacak dediğin zaman mahza zulüm. Evet. Mahza evet. zulüm olur. E Allah zulme razı değil. İbadette de zulme razı değil. Tıpkı namazda olduğu gibi kimimiz iftida tekbiri, kimimiz ezandan önce gelecek camide ezanı bekleyecek. İşte bu Diyanet e, bir fetva veriyor işte Müzdelife'den sonra değil mi bu e, son olarak Diyanet İşleri Başkanı da söyledi evet. İran'daki gezisinde. Biz dedi hacılarımızı Müzdelife'de bekletmiyoruz. Çünkü orada bekleyecek yer yok. Evet. Yani milyonlarca insan kalıyor. Beklettiğinizde orada büyük izdiham olacak falan gibi bir herhalde zaruretti. Değil mi orada? Şimdi Hoca Efendilerle biz o meseleyi çok konuşuyoruz. Evet. <gülüyor> e, genelde hacca gitmemiş olanlar, kitaplardan haç meselesini okuyanlar e, Diyanetin burada yaptığı işi bir lavbalilik taviz, vebale girme olarak evet. görüyorlar. Biz aynı Hoca Efendilere e, Dönüyoruz orada haç yaptıranlar 200-300 hacı ile haç yapanlar çok rahat konuşuyorlar yine evet. 300 kişiyi barındırıyoruz 70-80 bin kişinin sorumluluğunu alan Diyanet Evet Diyanet tabii, ve herhangi bir teşkilat 70 bin kişiyi o kalabalıkta nasıl götüreceğin, getireceğin? Bunlar çuval değil ki kamyona tıra dolduracaksın tırıda bir yere park et İnsan evet. bu çoğu yaşlı başlı hanımlar var Çocukları olanla Bebekli insanlar hacca gidiyorlar Şeylerle yürüyenler varmış Bu tekerlekli evet, ya, Sakatlar gidiyor Ambulanslık hastalar amb hacca, hacca gidiyorlar Yani diyanetin penceresinden bakınca Bu e, sorumluluğu Diyanetin alması gerekiyordu Allah razı olsun iyi yaptılar evet, Yani Bizim evet. çok hürmet ettiğimiz Hoca efendilerin imzası var bu fetvada Ama aynı hoca efendiler İstanbul'da ders okuturken sorulsaydı onlara Olur mu? Şeriatta taviz <gülüyor> veriyorsunuz? Diyeceklerdi evet. Yani insan canı bu dinde mükerremse eğer evet. Koruyacağı beş esasdan biri cansa e, Hac gibi bir ibadetin e, Dünyada e, Müslümanlığın ve İslam'ın aleyhine Kullanılmasından Rahatsız olacaksak biz eğer Hac evet. ibadeti yüzünden ne oluyor insanlara diyeceksek eğer e, İslam'ın prestiji diye bir derdimiz varsa ya. Ne yapacağız o zaman Bundan sonra haç böyle yapılacak diye bir şey yok Bu dine ilave olur maazallah. Yani ha. Bundan sonra müzderifeyi kaldırdık Vakfe yok O zaman bu zaruret şeyi de Belli ana Onu dedi ki zamandan ha, evet, zamana zam evet. Ama diyanet deseydi ki Kaldırdık müzderife bölümünü Maazallah bunu Dinimize müdahale görürdük Böyle bir şey isyan ederdik biz. Evet. Ama ne diyor Bugünkü şartlarda Yüz bin insanı orada tutmak mümkün değil Durunca zayiat oluyor evet. Diyorsa Esasen de ashab-ı da bu tip rivayetler bize kadar intikal ettiyse evet. Bu bir zarurete binaen fetva vermektir Büyük bir kitleye hitap eden üstelik büyük bir sorumluluk almaktır Bu sorumluluğu alanlara Allah razı olsun deriz evet. Bu yaptıkları ibadet mantıklıdır Fakihin vazifesi budur Aynı şeyi mesela tasavvuf incelikleri penceresinden ele aldığımızda... ...la kattır hem hacca gideceksin hem peygamberin emrine muhalefet edeceksin. Hacca ne gerek var o zaman? Denebilecek bir hassasiyet var. Mesela aynı şekilde bazı mümin kardeşlerimiz... kadınlar hacca götürmeyelim. Niye? Kadınlar çok rahat e, edemiyorlar haçta. İşte mahremiyet, temas, temas zorluğu oluyor. Tavafta sıkışık oluyor diye... E binlerce mümini, mümin kadını hacca götürmüyorlar. Bu, böyle bir şey olmaz hocam. Niye olmaz? Kadınları laubale bir şekilde hacca götürmeyelim. Yani hacca giderken eşiyle gitsin. Eşi hem hacı yapsın hem kadını koruma hacı yapsın. Yani haccünü çift mantıkla yapsın. Eşimi de muhafaza edeceğim. Ne yapar öyle bir mümin? Tavafta izdihamsız anları seçer. Ne zaman rahat oluyor ki abi? O zaman tavaf eder. ...çıkış inişlerde 20 lira 30 lira farkla verir... Öte, ...özel taksiyle götürür... ...otobüs devamına katmaz... ...yani haç bine mal oluyorsa... ...1200'e mal eder o... ...niye ee, eşimin mahremiyetini koruyacağım diye... ...yani sıkışınca ibadetten kaçma diye bir şey olmaz ki... ...yani ben merak ediyorum... ...on binlerce mümin kadına haç farz oluyor... Böyle zevk için kocam gitti ben de gideyim diye diyenler zaten farz değil. Ama farz olduğu halde mahremide bulunup götüreni bulunduğu halde sırf böyle bir zan üzerine kurulu bir zaruret adında yapıldığında bu bir vebal. İbadetin aslıyla oynuyoruz. Şimdi diyanete tekrar dönersek. Evet. Müzdelife'yi kaldırdık haç bölümünden dese. İlâ Allah bu sabit bir sünnetle savaş olur. Bunu herhalde İngiliz... ...mandasındaki bir diyanet yapar... Evet, ...deriz... deriz evet. ...öyle değil... ...bu imkan... ...Müzdelife'de bu ibaret yerine getirmeye müsait değil... ...Allah'ın en büyük emri olan namazı bile... ...koltukta kılıyoruz kardeşim hastalanınca... Evet. ...yani koltukta namaz oluyor da... ...Efendimizin toprak üstünde... ...çakıl üstünde kıldığı namaz... ...koltukta oluyor da... ...haç niye bir zaruret olmasın... ha burada... ...bu fetvayı kaç kişi hazırladı... ...diyelim yedi kişilik bir komisyon hazırladı... Evet. Bu 7 kişilik komisyon e, çay içerken muhabbet ederken mi bunu hazırladılar? Yoksa alınlarındaki deri silmeye vakit bulamayacak kadar nabızları yüze çıkmış böyle heyecanlı bir şekilde ya Rabbi mesuliyetten kurtar bizi başka çaremiz kalmadı diyerek mi yaptı? Bu hassasiyet. Ha bu onların rabbleri ile aralarındaki bir mesele. Onun yaparken demin bir şey söylediniz hocam. Sahabeden de bu tarz bir takım var, rivayetler var. varsa dediniz. Burada şuna yani o zaruret fetvalarını verirken yani bir dayanak kesinlikle e, olacak. E, hani, yoksa mesela yani akli dayanak. Yani bir akli ve nakli. Akli dayanak yani bu hani rey kullanarak bir e, kıyas yaparak. Yani şurada şöyle olabiliyor, burada da böyle olabilir gibi bir takım muhakemeler de devreye girebilir mi diye Onu... e şüphesiz girmesi evet. lazım hocam. Aksi takdirde din olmaz. Bu. Evet. Yani Allah için yapılan bir iş e, kesinlikle suistimal etmiş, kullanmış oluruz dinimizi evet. maazallah. Burada yalnız mesela illa nakilden bulacağız diye bir şey yok. Nakil yani şeriatımızın, evet, evet. Kur'an'dan, Hadis'ten mesela hac konusunda. ...öyle veya böyle ashab-ı kirama kadar dayandırıyoruz bunu. Evet. İşte, e, Müzdelife'de durmadan... E, ...tabii hat yapmayanlar şimdi bu müzdelife örneğini tam anlayamadılar. Anlayamayabiliyorlar. Yani haçın on emrinden birini erteleme diyelim biz buna. Adını evet. öyle koyalım. Evet. Yani ashab-ı kiramdan birisinin geçip gittiği... ...bayanlarını gönderdiği şeklinde bir rivayet var. Bu rivayeti kullandık ama... ...böyle bir rivayet olmasa bile... Akılla gittiğimiz bir nokta var. Nedir? Şeriatımız sık sık derslerimizde onu kullanıyoruz Bunda konuşurken. 5 şey üzerine kurulu 5 evet. sistemi muhafaza ediyor. Din din hassasiyeti var. Dini korumak. Can koruma. Korumak. Can koruma hassasiyeti var. Akıl hassasiyeti var. Aklı koruma. Mal hassasiyeti var. İffet hassasiyeti var. Yani Rızık koruma. Irz koruma. Yani mesela benim bu olayda ...ırz diye bir sıkıntı çıkıyor... ...yani genç kızlarımızın... ...ırzı, iffeti diye bir sorun yaşıyorsam... ...şeriattan kaynak bulmama gerek kalmadan... ...aklım zaten burada dinimin emrini ortaya koyuyor... ...koyuyor, evet... ...hiçbir asaptan nakil olmasa bile... ...mesela Can. geçen sene yaşadığımız... ...büyük hac zayiatı ya... ne diyor ya, bombardıman mıdır... ...hadi tünel faciasına bir anı... ...durup dururken... 10, 100, 1000 değil can gidiyor ortada Allah muhafaza buyursun 5500 diyorlar hocam daha da fazla İnşallah Hatır. yalandır o <gülüyor> ya, İnşallah yalandır üstadım Yani büyük bir zayiat Şimdi şeriatımızın canı koruyun dediği bir yerde Biz e, Allah'ın hangi emrinden dolayı can zayiat Bu cihat değil ki düşman vurdu öldürdük diyesin ya. Ya, evet. Gökten şimşek düştü yıldırım düştü de kaza işte bu Böyle Hı -hı. de değil Yani idare edilemiyor Sevgi idaresi yapılamıyor bunun Sevgi idare etmeye maniler var Biz konuşmuştuk evet, hani evet. sonra bu gündemi evet. Sevgi idareye maniler var Bu manileri Giderene kadar Böyle bir fetva vermek Akla dayandığı gibi görülse de Beş temelden birine dayanıyor Tabii, Ana esaslara dayanıyor Beş temelden birine dayanıyor Ben burada bir esas daha gündeme getiriyorum Yani gelecek kuşaklara İslam'ı Ölümcül ibadetler taşıyan bir din diye lanse ediyor kafirler Evet evet Mesela bunu hemen o gün ajanslar bütün dünyaya Hac yaparken öldü gitti Müslümanlar diye lanse ettiler Diyanet İşleri Başkanı söyledi bu İran gezisinde Amerikan televizyonları diyor Papa o günlerde Amerika'yı ziyaret ediyor Bir yandan işte Papa'nın barışçıl mesajlarını veriyorlar Bir yandan da Mina'daki o faciayı evet. veriyorlar. Bunun diyor. bilinçli olmadığını kimse bana inandıramaz tabii hocam. Ki, tabii Kimse inanır. Evet. Bu çok bilinçli bir ibadetti. Evet. Bir yapıydı. Bir olay evet. ee, Bunu bunu hiç kimse başka türlüsünü söyleyemez. Evet. evet. Burada üstadım bu bir facia. Ben e, izin verirseniz çünkü sizin vaktiniz hemen doldu diye ikaz edeceksiniz. Biraz var daha şöyle ee, e, isterseniz siyasette zarureti konuşalım hocam. <gülüyor> Eğer sakıncası yoksa <gülüyor> tabii tabii çünkü yani, siyasette neler hep bireysel, zaruret kapsamına girmez neler kullandır. zaruret kapsamına girmez o da çok önemli yani e, belki de onun için de müstakil bir evet. oturum yapmamız lazım ama e, çünkü. Direkt ilgili değilsek de Siz ve ben siyasetle direkt ilgili değilsek de Direkt ilgililerle ilgiliyiz Tabi tabi evet. yazı yazıyoruz Konuşuyoruz ee, Yani hayatın içinde değilse... Her Müslüman ilgili üstlendir Aldığı kararlar direkt bizi ilgilendiriyor tabii ki, tabii ki. Biz emri bil ne Yani münker yapıp Bu yanlış demek zorundayız Bu haçla ilgili hocam oradan geçmeden Yine Diyanet İşleri Başkanı gittiğimiz yerlerde bir şey söyledi. Bunu kamuoyuna da açıkladı hatırlarsanız. Yani bu vinç kazası evet. olayında ya yani bir yandan insanlar orada işte can çekişiyor, hasta, yaralılar var vesaire. Bir yandan da ...namaza devam ediyorlar insanlar... ...sanki orada... Yani ...buna biraz zaruret hocam, şeyine... E, ...girer mi? Yani... Başkanımızın oradaki müdahalesini ben anlayamadım... ...olay yerinde olmadığım için... Hı. ...benim şimdi buradan seyrettiğimle... ...vinç namaz kılınan bölgenin dışında... dışında düştü gibi. Evet. Düştü. İçeride imamın bundan haberi yok. Haberi yok evet. İmamın haberi olsa hiç zannetmiyorum... ...namazı kesmeyeceğini o kadar... zaten imamın burnunun dibine düşecekti evet. bu... Orada nafile namaz kılanlar için söylüyorsa alim Allah çok doğru söylüyor. Evet, yani evet. ne yapıyorsun sen burada? Yanında insan ölüyor. Ölüyor ona müdahale etmek Cuma lazım. Cuma namazını kılarken bile trafik kazası <gülüyor> olduysa caminin önünde çıkıp yardım etmesi gerekiyor 5-10 Müslümanın yani Ya bazen kılalım. insan o şeye düşebilir Ya bu namazı bozmayayım ben falan gibi. Hele nafile namazı nasıl bozmazsın sen? Evet. Yani bir zaten ölümcül bir yerden kaçman farz. bırak yardım etmeyi. <gülüyor> yani koca bir minareden büyük bir şey düşmüş kafasına evet. yani başkanımızın bu sözü zannediyorum bu noktadan tenkit edilecek bir söz ee, yani o imamı da kastediyorsa imamın haberi olan haberi bir şey değil yani. Yok, hiç haberi olmayabilir diyorsunuz haberi olanlar için doğru ha bir çünkü şey çünkü harem şerifin namaz kılınan dış bölgesine dış düştüyse tabii, tabii. imam görmez görmez onu evet. gürültü duymuştur gürültü evet. bir kamyonun çarpması da olabilir ama emniyet o arada namazı durdursun filan derken zaten dört rekat namaz boyutunu aşıyor. Evet. Yani dolayısıyla o olayı bilmiyorum. Başkanımızın ne kastettiğini de bilemiyorum tamam. yani. Ama her halükarda nafile namaz kılanlar orada. Kâbe'ye dönüp namaz kılıyorlar. Yanında da 100 kişi öldü. Hala namaz kılıyorsa o namaz şeriatın emri olan namaz değil. Evet. Yani öyle bir namaz yok ortada. Ee, siyasete şimdi evet. dönelim. <gülüyor> şimdi siyasette üstadım Nerede kere, problem görüyorsunuz hocam? Eğer siyaseti namazdan farklı, oruçtan farklı, ilm i Hal okumaktan farklı bir şey görüyorsak Müslüman olarak hiç konuşmamıza gerek yok. Bu ders bitsin burada hocam. <gülüyor> Siyaset dinin dışında bir olay gibi. Müslüman olarak insanlığımın, dinimin yönetildiği bir sistem eğer oruç gibi ...haç gibi bir şey değilse zaten bizim konuşmamamız Konuşmamı lazım. Bunu Amerika'ya havale edelim... ...bizi siyasetimizi paketleyip göndersinler. Ama siyaset bizimle ilgili. Ben siyasetim. Evet. Ben siyasetim. Benim başımdaki siyasetçi benim. Evet. Dolayısıyla attım gittim bunları... ...diyecek bir şey yok ortada. Binaenaleyh eğer... ...ben siyasetim siyaset de ben ise... ...o zaman... ...namazda konuştuğum şeyleri... Burada konuştuğumuz şeyleri, haç için konuştuğumuz şeyleri siyaset için de konuşacağım. Siyasetim dinimi koruyacak. Siyasetim, o beş şeye tekrar evet, dönüyoruz. Evet. Dinimi koruyacak. Canımı koruyacak. Aklımı koruyacak. Dolayısıyla bonzehir vesaire satılırken siyasetçi uyuyamaz. Evet. Siyasi, siyasetçi malımı koruyacak. Siyasetçi iffetimi koruyacak. Evet. Bu beş şeyi, bu beş sıralamaya göre ama. Din. Akıl, din, can, akıl, mal ve iffet bu beş şeyi bu beş sırayla koruyacak siyasetçi. Bu korumada siyasetçi taviz vereceği veyahut da zaruret dediği alanlar neresi? Ben haçtaki şey geçerli. Haçtaki kural neydiyse siyasette de geçerli. Siyasetçi mesela düşünürken bu beş şeyi düşünecek. ...tek farkım ne olacak... ...ben kendimi düşünüyorum... ...da Hoca Efendi'den fetva istiyorum... ...bu konuda ruhsat var mı diye... ...siyasetçi 80 milyonluk düşünecek... Evet. ...hatta... ...Türkiye'yi yöneten siyasetçi... ...80 milyonluk da düşünemez... ...çünkü Türkiye... ...hilafetin düştüğü bir yerdir... ...yeniden hilafet için umut diyarıdır... ...dolayısıyla Türkiye'deki... ...siyasetçi... ...vereceği karar, atacağı imza... ...80 milyon değil... 1 milyar 600 milyonun kararı olmalı Bütün İslam dünyasının, Bütün ümmetin dersin, bu kadar, bütün evet, Bu kadarla da imzasını teğet geçiremez siyasetçi Neden? İslam insanlığın dini Attığı imzanın dolaylı olarak 7 milyar için Kaça mal olacağını düşünmek zorunda evet. Siyasetçi Bu yüzden diyoruz ki Bir Benimle siyasetçinin bir farkı yok ...ben nasıl Allah'ın şeriatını düşünüyorsam... ...siyasetçi de öyle düşünecek... ...şu kadar ki... ...Allah'ın kulu olmaktan çıkmıyor ki... ...çıkmıyor... Evet. ...şu kadar ki ben... ...bir kendim... ...üç tane çocuğum, hanımım, amcam, babam... ...neyse yedi kişi, on kişi o kadar düşünüyorum... ...bu bana yetiyor... ...hacc ederken, oruç tutarken yetiyor... ...siyasetçi 80 milyonu düşünecek... ...öyle kararlar olacak ki... ...bir milyon altı yüz milyona göre imza atacak... Öyle kararlar olacak ki 7 milyarlık yetkiyi kullanacak. Çünkü Türkiye'deki bir yönetici muhtarından ta en üst kademedeki insanına, Cumhurbaşkanına kadar Türkiye'deki bir yönetici İslam toprağını 6 asır baş olmuş bir yerin yöneticisi. Ve yeniden baş olmak için umutla beklenen bir yerin adama. Dolayısıyla o kadroya danışmanlık yapanlar, Dört sene sonraki seçimi düşünerek karar veriyorlarsa çok yanılıyorlar. Kıyamet günü verdikleri ruhsatlar, kullandırdıkları tavizler o siyasetçi yönlendirmede ve bal olarak omuzlarına taşınacak. Ne dedik biz haçta Müzdelife ile ilgili kararda müthiş bir karar verdiler. Dini mi yok sayarak, ibadete yeni şekil vererek yaptılarsa... ...cinayet işlediler Allah muhafaza buyursun... ...hayır şu anda bunu yapamıyoruz... ...rahatlık gelirse yapacağız inşallah dedilerse... ...hiçbir sıkıntı yok... Evet, ...diyoruz... Evet, evet. ...aynı şekilde siyasetteki kararda da böyle... ...günübirlik menfaat için... ...bunu yapıyorsa yandı gitti... Ma evet. ...maazallah yandı gitti... ...günübirlik değil... ...Müslümanların geleceğini 80 milyonun... ...10 senesini 50 senesini düşünüyorsa... ...daha büyük kararlarda... ...1 milyar 600 milyarını düşünüyorsa... ...daha büyük kararlarda... ...ondan da büyük kararlarda... ...7 milyar insan üzerinden düşünülüyorsa... ...benim oturarak namaz kılmam gibi... ...o da... ...aslında şeriatın izin vermediği konularda... ...belli bir müdahale yapabilir. Bir şartla... Evet. ...siyasetçi bunu yaptığında... ...ensesine elini koyup... ...keyif sürmek diyor ya... ...o düzeyde yapıyorsa takvası yok demektir. Nasıl olsa şeriat izin veriyor diye. Mesela verdiği taviz... Belki Allah'ın ona izin verdiği bir şey Ama karşılığında e, Yerini dolduruyor mu Mesela buna bir örnek vereceğim Madem faizden çıktık Yani şeriatın en büyük haramlarından Birisi olan faizli bir işlemi Kaldıramıyor olabilir evet. Belediyede görevli mesela Belediye parasını yani, faizde yani kullandı Devlet diyor. olarak faizli borç almak yani Gibi Para ihtiyacı var yani, cari açık Bilmem ne vesaire Faizde para alıyorsun Hı -hı. para veriyorsun Nasıl olsa zaruret diye bir şey Ahmet Taş Getiren'le konuşurken de hocalar izin veriyorlardı diye bir kenara <gülüyor> yatabilir <gülüyor> elense çekebilir. Ama bu faizden kurtulmak için ümmeti Muhammed'i şuurlandırmaktan faizsiz sistemi güçlendirmeye kadar bir sürü yatırım da yapıyordur o arada. Evet. Bu siyasetçi korkmasın. Allah onunla beraberdir. Gafur ve rahim olan bir Rabbi var onun ama hmm. nasıl olsa başka türlüsü olmuyor deyip hmm. e, faizin helal olduğunu düşünenler gibi yaşıyorsan eğer sen sana kimsenin ruhsat verdiği yok zaten vay haline senin sen İslam'ı o zaman sadece iktidar olmak için kullanıyorsun ama İslam'ı muktedir yapmak için bir çalışma yapmıyorsun o zaman bütün bu şeyde hocam sonuna doğru geliyoruz hem o ruhsatı zarureti kullanan hem de ona Fetva verenlere yani Kendi içlerinde bir e, Sorumluluk hassasiyeti Gerekiyor Evet. Şimdi menüsküsü olana oturarak Kıl namaz dil dedik evet. Bir kere o ruhsatı aldın ömrünün sonuna kadar O ruhsatla ayağı iyileştiği Halde namaz mı kılacak oturarak Evet. Yani yılda bir ruhsat Tazelemesi yok mu hocam bu yani, ruhsat tazelence hep. Şimdi nasıl oturur içerimizde o zaman? Ben bu ruhsatsız bir e, alana geçeyim diye bir irade olması lazım. Şüphesiz evet. karşı mücadelesini yapacağız. Bunun özü şudur hocam. Ruhsatı müftüden değil Allah'tan aldığını hatırlayacak Allah. Evet, evet. Müftüden aldın ama ruhsatı Allah verdi. Müftü nasıl demeli hocam? Mesela müftü getirdi problemi önüne koydu, önünüze, kendi önünüze koydu. Yani siz burada dediniz ki ya bak bu işlerin hep bir ucu Allah ile yani karşı karşıya kalmak meselesi. Müftü de bu tarz bir mesela izah yapmalı mı? Bu tarz zaruret talepleri karşısında. Abdullah ebn Mesud'un güzel bir sözü var. ...büyük ihtimalle ona ait yani birine ait... ...Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh'a ait zannediyorum... ...şimdi i̇şte sıkıştırıyorlar bir fetvada... ...o da yanaşmıyor yani... Hı. ...diyor ki... ...siz diyor... ...beni cehennemin üstünde köprü yapmak istiyorsunuz... ...sırtıma basıp karşıya geçeceksiniz... ...ben sonra ne yapacağım diyor... Ya. Öz ölçü... Abi, bu. ...bundan evet büyük ölçü abi. olmaz hocam... ...yani ben sana kürtaj fetvası vereceğim... ...ben sana bu bankayla işlemi yap diye izin vereceğim... Sen nasıl olsa hocaya sordum deyip kıyamet günü rahat edeceksin Hakikaten de rahat edecek ya, Ben alime sormuştum diyecek Sordum, diyecek, sordum yani. diyecek Ama ondan sonra sen geçince ben ne yapacağım evet. <gülüyor> Doğru cehenneme Müftü bu mantıkla düşünmüyor O zaman şöyle de bir şey Yani bu müftüler, alimler Yani fetva buluruz Tarzında bir kanaatin oluşmasına imkan vermemeler Bir ikincisi müftü fetva vermek zorunda değil hocam Evet bana ne ya sen sen sen büyüteceksin sen lüks sorunlu, bir bünye alacaksın. Size de sorulur yani size de sorulur yani bir tür cevap verme ihtiyacı. Evet cevap ya. vereceğim ama memnun etmek zorunda ha, değilim. Asıl şey o memnun evet. etmek. Burada neyle karşılaşıyoruz biliyor musun hocam bir vakıflara hoca efendilerin kurumlarına yardım edenler soru sorduğunda zorluk çıkıyor ortaya. Çok Aa, önemli. Yani. Adam hayır yapıyor zaten oluyor. Evet. İki bunu inşallah yanılıyorum. Ya Rabbi ben yanılmış olayım bu hususta. Kadınlar soru sorduğunda üzmemek istiyor fetva verenler. Hmm. Bilhassa boşanma konularında. Evet. Kürtaj meselelerinde. Hele resmi makamdakiler. Bu da bir de gizlice kayıt ediliyorsa bu sözler basına intikal eder diye ötleri patlıyor. Evet. evet. Yani Allah da kaydediyor. ediyor. O soru soran da telefonda kaydediyor olabilir diye ortayı bulmak lazım. Yani çünkü fetva, Allah kaydediyor, unutmamak. O muhakkak kaydediyor, öbürü ihtimal kaydediyordur. Yani bayanları üzmeme, gençleri gücendirmeme, vakfa yardım edeni daraltmama diye bir ya korku varken şeyi gösterirse kopar gider. Gibi, gibi. tabi yani giderse gitsin yolu açık olsun. Diyen müftü kazanacak. Evet. Ama bu kabaca davranmayı da. Hak haline getirmiyor. getirmiyor Ortayı bu itidali kullanmak evet, lazım evet. Hocam çok teşekkür ederiz abim, ya, teşekkür Önemli bir konuydu bu Yani hemen hemen bütün Müslümanların Bu zamanda Yaşadığı bir meseleyi tahlil etmeye çalıştık Allah razı olsun Amin Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Ben Deniz Ahmet Taş getiren